إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَشَرَّ <Gülüyor> الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ وَبَعْدُ Muhterem Kardeşlerim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi <Gülüyor> ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dersimize başlamadan önce biliyorsunuz, bir e, kurban bayramını daha geride bıraktık. Rabbim daha nice bayramlar inşallah sağlıkla, sıhhatle, imanla e, tekrar tekrar ermeyi bütün Müslümanlara, kardeşlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle ateşten kurtulan e, kullarından eylesin. Hakikaten Allah Azze ve Celle'nin nimetleri, bizim üzerimize olan nimetleri saylamayacak kadar çoktur. Ve bu yüzden dolayı ne kadar Rabbimize hamd etsek gerçekten azdır. Yani düşünün bir kurban nimeti belki de birçok Müslümanın evine, birçok insanın evine et giremiyor Ama Allah Azze ve Celle'nin bir armağanıyla kendisi gücü yetmediği halde komşusu kesmiş ise muhakkak kendisine de bir nasip ne yapabiliyor? Düş, e, düşebiliyor fakir fukaranın da hakkı olarak ve onlar da en azından evinde bir e, rızık olarak ne yapabiliyorlar? Rızıklanmış olabiliyorlar. Evet, yani Allah Azze ve Celle'nin bu tür şeyleri olmasa belki de e, nedir? İnsanlar o fakirlerin, fukaranın e, halinden ne yapamayacak belki de anlayamayacak. Evet kardeşlerim, e, dersimiz biliyorsunuz Bukhara Rahimullah'ın sayhinde Tevhid kitabı ve bugünkü hadisimiz, hadis-i şerifimiz Tevhid kitabının 8 <gülüyor> numaralı hadisi. Ondan önce bir bab açıyor İmam Bukhari rahimahullah ve babında da اَنَا رَزَّاقُ دُلْقُوَّةِ metin ayeti kerimesini getiriyor. Ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Muhakkak ki <gülüyor> ketin kuvvet sahibi olan ve razzak olan benim diyor Allah Azze ve Celle. Hadisi şerifimizde Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu rivayet ediyor ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ma ahadun asbara ala adan semi'ahu min Allahi yedd'un lehu'l-velat thumma yu'asihim ve Allah azze ve celle'den diyor işittiği ezadan dolayı daha çok sabırlı sabır sahibi bir kimse yoktur diyor Allah Resulü Selam. Öyle ki onlar Allah Azze ve Celle'ye çocuk isnat ederler de buna rağmen Allah Azze ve Celle dünyadayken onları selamette kılar, afiyette kılar ve yine dünyadayken onlara ne yapar? Rızık verir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani duyduğu eziyetten dolayı, duyduğu ez ezadan dolayı Allah Azze ve Celle'den daha tabur olan başka bir kimse yoktur, diyor. Evet. Adetimiz gereği kardeşte hadisi rivayet eden Abu Musa Ebu Musa El-Eş'ari radıyallahu anhu'dur. Kendisi Abdullah İbnü Kays İbnü Selim El-Eş'aridir. Radıyallahu an Annesi ve bint bin Tuheb İbnu Aktır. Ki kendisi daha önce Habeşistan'a hicret etmiş Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Hayber'deyken katılmıştır. Ve Cafer ve Ashabiyle birlikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a katılmıştır. Ki kendisi sahabenin ileri gelenlerinden ve alimlerinden bir tanesidir. Ebu Musa el-Eşari. Alimlerinden bir tanesi. Kendisi şecaatla yani kahramanlıkla, cesurlukla bilinmiş ve hayır talep de ki içtihadıyla uğraşmasıyla gene bilinmiştir ve yine güzel Kur'an Kur'an okuyan güzel sesli bir sahabe Ebû Musa el-Eşarî ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Buhari'de gelen rivayette kendisine Musa Davut Aleyhisselam'ın namesinden sesinden bir name bir ses verildiğini belirterek Ebu Musa el-Eşarî radıyallahu anhu'yu ölmüştür ki kendisi 63 yaşındayken bir rivayete göre Mekke'de ve bir rivayete göre Kufhe'de Hicri 42 veya 44. senesinde vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Evet bu sahabenin kısa e, kimlik bilgisi kardeşlerim. E, bu Biraz önce okuduğumuz اَنَا رَزَّاقُدُ الْقُوَّةِ الْمَتِينَ ayeti muhakkak ki çetin kuvvet sahibi olan, asıl rızık veren rızak olan benim diyor Allah Azze ve Celle. Ki bu ayet biliyorsunuz bizim her zaman kullandığımız وَنَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etmeleri için yarattım. ona اُرِيدُ مِنْهُمْ riskin Onlardan bir rızık istemiyorum diyor Allah Azze ve Celle Yut emun, beni yedir, yedirmelerini de istemiyorum diyor Allah. İnna Allah'a huvar razzâ'u kuvvetil metin muhakkak ki rızık veren razak olan ve çetin kuvvet sahibi olan ancak ve ancak Allah'tır ayeti kerimesindeki e, devamı olarak zikredilmiştir. Ki bunun manasına baktığımız zaman biliyorsunuz Allah Azze ve Celle kullarını yalnız ve yalnız kendisine ibadet etmeleri yani kendileri birlemeleri için kendisini birlemeleri için yaratmış ve ona hiçbir şirk, hiçbir ortak koşulmaması ki her kim Allah azze ve celle'ye itaat ederse ona güzel bir şekilde karşılık verecektir. Her kim de Allah azze ve celle'ye asi gelirse onu da aynı şekilde bir mukabele, azap şiddetli bir azapla azap edecektir. Allah azze ve celle bizi azabından korusun. <Gülüyor> ve yine Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığını bilakis insanların bütün varlıkların kendisine muhtaç olduğunu ve Allah Azze ve Celle'nin onları yaratanın ve onlara rızık verenin olduğunu ayeti kerimesinde açıkça beyan etmiştir. Yani hepimiz Allah'a muhtacız ki Allah Azze ve Celle hiçbir kimseye kesinlikle ve kesinlikle muhtaç değildir. Yani Allah Azze ve Celle bizleri yaratırken işte kendisine bir yardımcı veya kendisini bir kuvvetlendirici e, olarak kesinlikle ve kesinlikle ne yapmamıştır? Yaratmamıştır. Tek bir yaratır çaresi vardır. O da kendisine hiçbir şirk, hiçbir ortak koşmaksızın ibadetlerde onu birlemek, onu teklemektir. Şimdi ayet-i kelimede diyor ki, innallâhe huva razak muhakkak ki rızık veren yani razak olan kim ancak ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bunun manası nedir? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle yarattıklarının tamamının rızkını kafalesi altına almıştır. O üstlenmiştir Allah Azze ve Celle. Ve bununla da İnsanları yani ayeti kerimesin e, kerimeye baktığımız zaman bir Arapça kaydı olarak iki tane harf kullanarak bunu teyit etmiştir yani muhakkak şüphesiz yani bunda hiçbir şüphe yok. Neden? İşte birilere kalkıp e, eğer mal sahibi ise işte ben bunu ilmim sayesinde kazandım veya bunu ben işte sinatim sayesinde kazandım e, gücüm kuvvetim, oğullarım şunun bunun demesinler diye. Tek huzuk veren nedir? Allah Azze ve Celle. Bunu böylece bilin diye Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimesinde ki böylelikle de Allah Azze ve Celle'ye olan güvenlerini yitirmesinler. Yani rızık meselesinde Allah Azze ve Celle tek elinde ne yapmıştır? Yarattıklarının ve onların hacetlerini giderme açısından rızık veren yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Ve yine Zul kuvveti diyor Allah Azze ve Celle. Yani kuvvet sahibidir diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah Azze ve Celle'nin kuvvetiyle yarattıklarının bir insanın kuvveti ne kıyaslanabilir ne de bir benzenlik arz edebilir. Allah Azze ve Celle'nin kuvveti her kuvveti nedir? Çok çok tevkildedir. Yani bir insan veya bir devlet, bir kabile ne kadar yani güce sahip olurlarsa olsunlar, işte bugün süper güç, süper devlet dedikleri ulaşırsa oluşsunlar, Allah azze ve celle bütün kuvvetlerin en üstünde kuvvet sahibi olan odur. Ve Allah azze ve celle el-metin diyor. Zul kuvveti'l-metin. Metin ne demek? Yani kuvvetinde şiddetli olan, şiddetli kuvvet sahibi. Ki, hiçbir şekilde onu ne bir aziyet ne bir zayıflık, ne yapamaz, asla asla kuşa Ve bu e, kuvvet ve metin kelimelerini açıkladığımızı İbn Abbas radıyallahu anhu Taberi'nin zikrettiği gibi manalarını bu şekilde söylemiştir. Ve yine İbnü'l-Cezri rahimullah metin kelimesini kuvvet, şiddetli kuvvet sahibi ve hiçbir zaman kendisinin kuvveti kesilmeyen manasına kullanmıştır. Evet kardeşlerim, bu tür ayetler ve bu tür benzeri ayetler şunu gösteriyor ki Allah Azze ve Celle yüce sıfatlara, yüce sıfatlarla sıfatlanmış ve yine tıpkı onun en güzel isimleri olduğu gibi en yüce sıfatlara da Allah Azze ve Celle vasıflanmıştır. Ve kuvvet nedir onun sıfatı? Rezzak ise onun ismidir. Ve kardeşlerim dikkat ettiyseniz tevhid kitabına başladığımızdan bu yana yani 8 hadis zikrettik ve bununla birlikte başlarında bazı ayetler zikrettik. Ve tevhid nedir dedik? Bu tevhid kitabında biz Allah Azze ve Celle'yi tanımaya çalışıyoruz. Yani biz nasıl bir Allah'a ibadet ediyoruz? Nasıl bir Allah'ın kuluyuz? Ki bir insanı tanıyıp sevebilmeniz için ne yapmanız gerekir? Onun öncelikle yüce sıfatlarını, isimlerini, güzel sıfatlarını, güzel huylarını bildiğiniz, tanıdıkça ne yaparsınız? O insana daha çok bağlanırsınız, daha çok seversiniz. Ki bağlanmaya, sevilmeye, ibadet edilmeye layık olan Allah Azze ve Celle nedir? Bunların hepsine çok daha layık. Eğer Allah Azze ve Celle'ye gerektiği gibi bağlanmak istiyorsak, gerektiği gibi ibadet etmek istiyorsak ve onun istediği gibi, onun razı olduğu gibi sevmek istiyorsak ne yapacağız? Allah Azze ve Celle'yi çok yıkamayacağız. Neden? Çünkü Allah'tan en çok korkan alimlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan kimler? Alimlerdir. Mesela biraz önce ayette geçen kuvvet ve metin muhakkak ki Allah kuvvet sahibidir, metindir. Yani şiddetli bir kuvvete sahiptir. Bunu bilerek, bunu ne yapıyor? Ki i̇bn Abbas radıyallahu anhına bunu güzel bir şekilde ne yapıyor? Taberide geldiği gibi tefsir ediyor. Demek ki burada kuvvet Allah'ın sıfatı razak da Allah azze ve celle'nin bir ismidir. Ki biz daha önce zikrettiğimiz gibi her isim muhakkak nedir? bir sıfattan meydana gelir. Muhakkak bir sıfatı vardır. Rahman ismidir. Rahmet nedir? Onun Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır. Alim Allah Azze ve Celle'nin ismidir. İlim ise nedir? Allah Azze ve Celle'nin sıfatıdır. Evet kardeşler, bu ayetle alakalı İmam Bukhari Rahimahullah'ın zikrettiği, bat başta olarak getirdiği ayetin manası. Hadisin manasına geldiğimiz zaman İmam Nebevi Rahimullah diyor ki bunun manası alimler derler ki bunun manası muhakkak ki Allah Azze ve Celle kendisine çocuk ve kendisine ortaklar nispet eden kafire dahi nedir? Şefkatlidir, şefkat sahibidir diyor. Ki nedir? Ki bu yani hilim nedir? Sabrın hakikatidir diyor. Ki sabrın hakikati dediğimiz zaman insanın kendisini intikamdan veya başka bir şeyden ne yapmasıdır? Engellemesidir. Ki bu sabrın neticesi de nedir? Ondan uzak durmaktır. Kendi elini çekebilmektir. O yüzden Allah azze ve celle nedir? İsim güzel, en güzel isimlerinden bir tanesi de saburdur. Yani helim sahibidir. Halimdir. Yani intikam almaya gücü yettiği halde Allah Azze ve Celle'nin ne yapabilendir? Bağışlayabilendir Allah Azze ve Celle. Hadis devam ediyor. Ki Kabe diyor ki sabur Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir. Yani ne demektir sabur? Allah Azze ve Celle isyankarlara yani günahlara günahkarlara İntikam almakta acele etmeyendir. Ki ne diyor bir hadiste. Eğer diyor Allah azze ve celle'nin katında dünyanın diyor değeri olsaydı sinek kanadı kadar dahi kafirlere oradan bir damla dahi ne yapmazdı su vermezdi diyor. Demek ki Allah azze ve celle'nin bir halim ismi var. Nedir bu? Demek ki kendisine çocuk isnat eden yani Allah haşa oğludur, oğlu vardır diyen, Allah'a ortaklar edinen o müşriklere, o kafirlere dahi Allah ne yapıyor? Merhamet ediyor. Dünyada rızıklandı. Ama ahirette ne vardır? Onlar için elindir, azap vardır. Evet kardeşlerim. Şimdi sabır nedir? Allah Azze ve Celle isyankarlara intikam almakta, günahkarlara intikam almakta acele etmeyendir, acele devranmayandır. Bir de halim ismi vardır ki Allah Azze ve Celle intikam almaya gücü yettiği halde bağışlayandır halim sıfatı. Sabur ve halim. Burada Allah Azze ve Celle'nin iki ismiyle ne yapıyoruz? İki ismini daha öğreniyoruz. Allah Azze ve Celle'yi daha iyi tanımak için. Sabur neymiş? Günahkarlardan intikam almada acele etmeyen, acele davranmayan, hemen onlara azap etmeyen şey yapan, e, mühlet veren. Halim neymiş? Allah Azze ve Celle intikam almaya gücü yettiği halde bağışlayanmış Allah Azze ve Celle. Halim'dir. Evet. Ki bu iki ismi bizler Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını öğrenirken kâle Allah ve kâle Rasûl aleyhisselatü vesselam. Allah Azze ve Celle kitabında kendisini böyle tanıtmış ve Rasûlü aleyhisselatü vesselam da Allah Azze ve Celle'yi böyle tanıtmış. Demek ki sabır ve Halim ismini de ne yapıyoruz? Bu şekilde öğreniyoruz. Hadiste diyor ki daha sabırlı kim vardır? Yani duyduğu ezaya karşı Allah Azze ve Celle'den daha sabırlı as var diyor. Kim vardır? Daha sabırlı. Ki Allah Azze ve Celle'nin <gülüyor> isimlerinden bir tanesi nedir dedik? Sabur ismidir ki bu da Allah Azze ve Celle e, günahkarlara karşı ceza vermede acele etmeyendir manasına e, ne yapılmıştır? Kullanılmıştır ki burada nedir? Halim ismi ile sabur ismi arasında benzerlik vardır ki farkını biraz sonra inşallah zikredeceğiz. Evet kardeşlerim, sabır denildiği zaman biraz önce dediğim gibi e, İbnül Etir Rahimullah açıklarken diyor ki, günahkarlardan intikam almaya gücü yettiği halde acele davranmayandır. Ki Allah Azze ve Celle acele etmiyor derken ne yapar? Bunu belli bir vakte kadar tecil eder. Ki Allah Azze ve Celle ne verir? Mühnet verir ama ihmal etmez. Bu muhakkak gerçekleşirlektir inşallah. Evet. Ki dediğimiz gibi e, ikisi arasında ne vardır? Birbirine benzeyen mana vardır. Yalnızca iki arası, e, şey arasındaki fark şudur kardeşlerim. Halim isminde ne vardır? E, i̇nsanlar Allah Azze ve Celle'nin azabından emin olma vardır. Eğer Allah halim sıfatıyla, ismiyle onu bağışlamışsa ne vardır? Bunda e, azaptan bir emin olma vardır. Ama sabur isminde ne vardır? E, azaptan emin olmak yoktur. Allah azze ve celle'yi o hukubeti, o, o cezayı evet, evet. geciktirir ama ihmal etmez. Evet. Mümret verir ama ihmal etmez Allah azze ve celle. Ki Allah azze ve celle'nin burada nedir? Saburdur. Ki kendisine hadiste e, zikrettiği gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendisine çocuk misnad eden ki böylelikle Allah Azze ve Celle ortaklar nit edilen insanlara karşı saburdur. Yani onlara hemen ceza vermede acele etmeyendir. Ama onu da ihmal etmeyendir Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim burada Allah Azze ve Celle diyor, duyduğu şeyden ne yapar? Eza duyar diyor. Duyduğu şeyden eza duyar diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Fakat burada zarar vermekle eza vermek arasında bir fark vardır. Allah Azze ve Celle eza verirler ama zarar veremezler. Ayet-i kerimesine diyor ki وَلَا يَحْظُمْ كَلَّذ۪ينَ ne fil الْكُفُرُ Sakın ola ki o küfürde yarışanlar var ya seni üzmesin. <gülüyor> Muhakkak ki onlar Allah Azze ve Celle hiçbir şekilde ne yapamazlar? Zarar veremezler buyuruyor. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 176. ayeti kelimesinde. Ki Allah Azze ve Celle burada e, insanların, yaratılmışların kendisine asla ve asla zarar veremeyeceklerini ama eza verdiklerini söylemişlerdir. Ki İnsanoğlu diyor, Allah Azze ve Celle'ye eza verir diyor. Ki ne yaparlar? Kendisine Allah Azze ve Celle çocuk ismaz ederler. Böylelikle Allah Azze ve Celle'ye ne yaparlar? Ortak koşarlar ibadetlerinde. Ki bunun sadece ve sadece ne olması? Allah Azze ve Celle'ye yapılması gerekir. Ki insanoğlu ne yapar? Dehre diyor. Yani zamana söver. Tabiata ne yapar? Söver kötü söz söyler ki bu ta, kainata Aynen, zamana, gibi, zamana ne yapar ee, ki bütün bu olan havadisleri olayları işte başımıza gelen sen Özen dediği gibi e, depremi işte yok e, fay hattı şey oldu yok okuyun, mesela bütün bu başlarına gelen şeylerin işte tabiatın yüzünden olduğunu veya zaman yüzünden olduğunu ne yaparak, e, kötüleyerek veya bunlara söverek ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'ye eza verirler. Ne demektir kardeşlerim? Bu Radıyallahu Anhun'un rivayetinde, Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette diyor ki, Allah, e, Allah Resulü S.A. buyuruyor ki, Allah şöyle buyurdu diyor, Yüzdini İbn Adem muhakkak ki ademadı bana eza verir diyor Allah azze ve celle hadiste. Yesub bu tehr diyor. Dehre yani zamana kötüsü söyler, küfreder söver diyor. Ana tehr, Dehir benim zaman benim diyor. O kalbu leylehu O günün diyor. Yani zaman bilimi nedir? İşte 24 saat, işte gündüzü var, gecesi var o gündüzü ve geceyi evirip çeviren benimdir Allah Azze ve Celle. Ki ne yapmışlardır? Bu tür olayları işte zamana veya tabiata e, nispet ederek ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle'ye veya serdenişte bulunarak Allah Azze ve Celle'ye eza verirlerdir. Ki e, birçok Arap şiirinde olsun veya birçok ki Türk şiirinde de buna rastlanılmıştır, ne? Sözler, ne? veya şarkılarda, sözlerde evet. zamana, tabiata veya rüzgara insanlar ne yapmışlardır? Hep kötü söz söylemişlerdir. Ki bunları ne yapmışlardır? Bu zamana veya tabiata affetmişlerdir. Sanki onların suçuymuş gibi. Ki biliyorsunuz bir şiirde surda bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes, ey kahta rüzgar artık ne yandan esersen et. Es. Ki e, zaman olsun, gece olsun, gündüz olsun. Nedir? Bunlar hep veya rüzgar olsun kimin emriyle? Allah Azze ve Celle'nin emriyle eser rüzgar. Veya gece ve gündüz Allah Azze ve Celle'nin emriyle ne yapar? Geceyi gündüze, gündüzü de geceyi çeviren kimdir? Ancak, ancak Allah Azze ve Celle'dir. Veya adam e, artık o kadar çok yaşamak istiyor ki, adeta yaşamı durdururcasına işte e, ölümsüzlüğün şeyini bulmaya çalışıyor. E, formülünü bulmaya çalışıyor. Veya yaşlılığın formülünü bulmaya çalışıyor kendince. İşte o kadar e, yok kremler, yok ilaçlar güya kendisini daha fazla yaşatacak. Halbuki nedir? Allah Azze ve Celle'nin dediğinden başka bir şey gerçekleşmez. Ki biraz önceki hadiste dediğimiz gibi Muhakkak ki oğlu bana eziyet eder. O diyor zamana söver. Muhakkak bir zaman benim. Geceyi ve gündüzü evirip çeviren benim diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu ne demektir? Zaman gece ve gündüzden meydana gelir ki bu Allah Azze ve Celle'nin emrindedir. Onu yaratan kimdir? Allah Azze ve Celle. Onun emrindedir. Ona itaat eder. Eğer ona söven kimse nedir? O'nun yaratıcısı, O'nu evirip çeviren veya O'nu estiren haşa Allah'a söylemiş olur, kötü söz söylemiş olur. Ki birçokları ne yapmıştır? Bunu şiirlerinde veya söylediği sözlerinde dile getirmişlerdir. Artık biz bir hüsnüzan olarak, belki de bunu kastetmedi, kendisinden önceki e, cahil kimseleri taklit ederek, nedir böyle bir söz söylemiş olabilir diyerek, bir hüsnizan olarak böyle de bir e, söz ne yapıyoruz? E, zikrediyoruz ki biraz önce iki sayfa boyunca geçtim. E, Arap şiirleri ki e, tamamen işte e, sevdiğimiz sen elimden aldın ey zaman, sen kötü bir e, babasın veya yani işte babasını alan, e, öldüren çocuk gibi... De çocuğumu, eşimi, şunu mu bunu mu sen aldın ey zaman diyerekten ki birçok Arap şiiri bu şekilde devam ede gelmiş ve hep böyle bir rüzgara veya bir zamana e, serzenişte bulunma veya hakaret etme her zaman e, gündeme gelmiştir. Belki dediğimiz gibi onun yaratanı yani haşa Allah Azze ve Celle zalim miydi ki böyle bir şey yaptı haşa kesinlikle böyle bir söz söylemez ki bu küfürdür herhalde kendisinden öncekileri e, ne yapmıştır? Taklit ederek söylemiştir ki her şeyi yaratan nedir? Allah Azze ve Ki bir Müslümanın bu tür şeyleri <gülüyor> söylemekten, terennüm etmekten ki bu nedir? Kafirlerin ve cahil kimselerin yoludur. Onların yolundan da kesinlikle ve kesinlikle ne yapması gerekir? Sakınması gerekir. Bu çok önemli bir kaydedir kardeşler. Ki İbnül Cezzi Rahimullah diyor ki benim gözlerim diyor bir musibetten dolayı yani bir musibet inmiş, en yakın deprem dediğimiz gibi zamana söver bir kimseden daha kötü bir musibet görmedi bu gözlerim diyor. Ki ne yaparlar onlar zamanı ayıplarlar diyor ki bu cahiliyet döneminde olan bir şeydi. İnsanlar başına bir kötülük, bir musibet geldiği zaman hemen zamana küfrederlerdi, <gülüyor> zamana söverlerdi. "Vay zaman bize böyle yaptı, vay zaman bize böyle yaptı." diyerek ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın <gülüyor> taslemüş cahiliyet adeti olarak ve <gülüyor> "La bu dehra sakın ola ki dehre, zamanı söylemeyin, kötü söz, söylemeyin." فَإِنَّ اللّٰهُ Muhakkak ki dehir zaman Allah Azze ve Celle'dir buyurarak kesinlikle ve kesinlikle başlarına gelen bir musibetten dolayı onları ne yapmamıştır? Körsüye söylememelerini söylemiştir. Yani bu ne demektir? Sizler işte birbirinizi ayıran veya ehlinizi öldüren e, ölüme e, şey yapan şeyleri ne yapıyorsunuz? Zamana nispet ediyorsunuz. Ki bunların hepsini yapan yani insanları yaşatan ve öldüren kimdir ancak ancak Allah hazza cezedir. O yüzden başınıza bir musibet, başınıza bir kötülük, bir bela geldiği zaman sakın ola ki zamana, dehre söyleyin ki bu acahiliyet döneminde yapılmış yapılan bir şeydir ki onlara hala günümüzde tabi olan e, insanlarda ne yapmışlardır. Bunu devamı getirebilmişlerdir. Özellikle edebi dedikleri şiirlerde bunu ne yapmışlardır? Sıkça kullanmışlardır. Evet kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> Yine kardeşlerin tıpkı insanoğlunun Allah Azze ve Celle zamanı söverek Allah Azze ve Celle'ye eza verdikleri gibi yine Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalefet ettikleri zaman veya yasaklarını e, işledikleri zaman ne yaparlar? Gene Allah Azze ve Celle'ye eza verirler. Nitekim hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde gelen Allah'a Allah fi ashabi Ashabım konusunda sizlere diyor sizlere Allah'a hatırlatırım. Sakın onlara kötü, benden sonra sakın ashabıma kötü davranmayın. Her kim onları severse, ben de onları severim. Her kim onlara buğz ederse, sevmezse ben de onlara buz ederim, ben de onları sevmem diyor. Her kim onlara eziyet ederse, Muhakkak ki bana eziyet etmiştir diyor Allah Resulü Selam. Her kim de bana eziyet ederse, eza verirse muhakkak ki Allah'a eza vermiştir, eziyet etmiştir diyor Allah Resulü Selam. Her kim de Allah'a eza verirse muhakkak ki onun için elin bir azap vardır buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Ahzab Suresi 57. Ayet-i Kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ Allah'a ve Resulüne eza verenler. Lanahumullah dünya ve Allah azze ve celle onlara hem dünyada hem de ahirette lanet etmiştir ve muhin. Onlara elim azap hazırlamıştır diyor. Yani Allah azze ve celle'ye eza vermek derken Allah azze ve celle'nin ve fasulü aleyhi Vesselam'ın emirlerini yerine getirmezseniz ve onun yasakladıklarını yerine uzaklaşmazsanız muhakkak ki Allah ve Resulüne eza vermişsiniz demektir. Ve her kimde Allah ve Resulüne eza verirse onun için elin bir azap vardır diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bizi o azabından emin buyursun. Yarabı Amin. Ya. Yani İbn-i Cerir Rahimullah bu ayetin manasında tefsiri alakalı olarak diyor ki yani ona masiyette, yani günah işleyerek ve onun haramlarını yerine git, haramları işleyerek ne yaparlar? Allah Aziz ve Celle'ye eda verirler diye İbni Cerev Rahimullah ne yapmıştır? Söylemiştir. Ve yine hadiste geldiği gibi diyor ki duyduğu diyor ezadan dolayı Allah Azze ve Celle'den daha sabırlı kim vardır? Ki hadisin başın, e, konumuzun başında geçtiği gibi birçok e, Allah Azze ve Celle'nin esna, -esna husna Allah'ın en güzel isimlerinden bir tanesi de zikredilmiş hadiste nedir? Sabur ismidir kardeşlerim. Ki dediğimiz gibi e, bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan Allah Azze ve Celle'den en çok korkan kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sabur ismini ne yapmıştır? Bizlere zikretmiştir. Evet kardeşler ki Allah Azze ve Celle'nin sabrı dediğimiz zaman kesinlikle ve kesinlikle insanların sabırları sabrıyla ne yapamaz? Asla ve asla benzeşemez. Çünkü Allah, Allah Azze ve Celle'nin sabrında tam bir kudret vardır. Ki bir şeyi kaybetme korkusu yoktur. Ki insanlar ne yapar? Sabırda bir şey her zaman bir kaybetme korkusu vardır. Yani sabret, sabırlı ol dediği zaman sabredeceği şeyin her zaman ne vardır? Elinden gitme korkusu vardır. Ama Allah Azze ve Celle de nedir? Tam bir kudret sahibidir Allah Azze ve Celle. Ki Allah Azze ve Celle sabrından dolayı hiçbir elem ne hiçbir hüzün kaplamaz. Yani haşa ben sabrettim de böyle bir elem, böyle bir hüzün, üzüntü, keder, hüzüntü ne yapmak, ne yapmak asla asla gerçekleşmez. Ve hiçbir açıdan kendisinde nedir? Allah Azze ve Celle'de noktanlık yoktur. Hilm ve e, sabır arasındaki farka gelince kardeşler sabır hilmin bir semeresi, bir meyvesidir. Dilim dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatıdır ki nedir? Sabırdan daha geniştir. Yani dediğimiz gibi başta anlattığımız gibi sabırda Allah Azze ve Celle dünyadayken kendisine çocuk isnat ederek kendisine eş koşana, koşan adama, koşan kimselere, müşriklere, kafirlere azap etmede acele etmez. Ama onun azabından da nedir? Hiç kimse emin değildir. Ama Halim dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle intikam almaya gücü yettiği halde ne yapandır? Bağışlayandır. O yüzden Allah Azze ve Celle hepimizi Halim sıfatıyla bizleri bağışlasın, bizlere merhamet etsin Yarabbim. Ki Allah Azze ve Celle e, ilim, alim sıfatıyla, ismiyle Halim ismini birçok ayet-i kerimesinde zikretmiş ki buyurmuş ki وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَل۪يمًا Muhakkak ki Allah alimdir, halimdir. Bir başka bir ayet-i kerimesinde وَاللّٰهُ halim حَل۪يمًا Muhakkak ki Allah Azze ve Celle alim olandır, en iyi bilendir ve halim olandır. Yani kullarına günahlarından dolayı intikam almaya, onlara ceza vermeye gücü yettiği halde bağışlayandır. Allah Azze ve Celle ki bu ilim, halim sıfatı nedir? İsmi Allah Azze ve Celle'nin zatının gereklerinden bir tanesidir. Ki Allah Azze ve Celle'nin sabrı kendisine inkar eden, kendisine şirk koşan, haşa kendisine kötü söz söyleyen, kaba söz söyleyen ki diğer günahkarlar ve fısk ehli içindir sabır. Ki Allah Azze ve Celle onlara Birdenbire azap vermeden ne, ne yapmamaktadır? Acele etmemektedir. Bilakis sabreder onlara ve onlara ne yapar? Mühlet verir, ihmal etmez. Ama ne zaman ki onlar bu mühlete binaen, mühlete rağmen kendi hallerini düzeltmezlerse, tövbe etmezlerse, kalplerini o şirkten, küfürden, günahtan temizlemezlerse o zaman muhakkak ki Allah azze ve celle'nin nedir? Azabı çok cedindir. Bir ayet de diyor ki Allah hiçbir kavme Resul göndermedikçe azab edici değildir. Yani uyarmadan da azab etmiyor. Evet, evet kardeşlerim ki Allah Azze ve Celle'nin sabur ismi diğer isimler gibi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir ki Allah Azze ve Celle'nin sabrını ve hilmiyle alakalı öğreten veya ikisi arasındaki farkı öğretenlerden ayetlerden bir tanesinde buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 41. ayeti kerimesinde şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulursa kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yine başka bir ayet-i kerimesinde ki Meryem suresi 88-91. ayet-i kerimesinde Rahman çocuk edindi dediler. Evet. Hakikaten siz pek çirkin bir şey ortaya attınız. Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecekti. Rahman'a çocuk isnadında bulunmaları, bulunmalarından dolayı diyor. Evet neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecekti diyor Allah Azze ve Celle. Neden? Sırf Allah Azze ve Celle'ye haşa çocuk isnaf ettikleri için. Ve yine Allah Azze ve Celle halbuki diyor onların hileleriyle dağlar yerinden gidecek değildi diyor. Demek ki Allah Azze ve Celle burada nedir? eee ve mağfiretiyle halim olmasıyla ne yapıyor o göklerin ve yerin darmadağan olmasını engelliyor Allah azze ve celle. Halbuki onlar Allah azze ve celleye çocuk isnadından dolayı neredeyse ne yapacaktı? Gökler yarılacak. Gökler bir üzerine düşecekti. Gökler çatlayacak, yer yarılacak. Hadi bilemeyiz bugün depremi birileri tutup işte yok fay hattı yok buna ne yapıyorlar? Dayandırıyorlar. Bugün Van'da vay hat, şey, e, fay hattı dedikleri o hattı da bulamadılar maalesef. Hiç kimse, tabii ki e, ölenlerin şeyini bilemiyoruz. İnşallah Allah Azze ve Celle muhakkak ki hepsini kendi niyetleri üzere e, diriltecektir e, diyoruz. Ama hiçbir zaman eee Küçük kalan şeydir. İnşallah öyledir. Yani Müslümanlar hakkındaki bizim e, orada ölen kardeşlerimiz ve Müslümanlar hakkındaki e, hüsnü zanımız da budur kardeşler. Evet. Ki Allah Azze ve Celle'yi, Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Sırf Hilmi Halim isminden dolayı onlar Allah'a çocuk esnat, esnat ettikleri halde. Onlar Allah Azze ve Celle'ye ortak koştukları halde yine onlar Allah Azze ve Celle'ye türlü türlü haramları işledikleri, günahları işledikleri halde gökleri sabit tutmuş, yerleri sabit tutmuş ve dağları ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle sabit tutmuştur. Ve yine ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle onlara bütün bunlara rağmen afiyet vermiştir dünyada. Ve onlara yine ne yapmıştır? Rızık vermiştir Allah Azze ve Celle. Bütün bunlara evet. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle huver razzâku zul kuvvetin Allah Azze ve Celle çetin kuvvet sahibidir. Evet kardeşlerim. Sunnu yuafihimmu ya rızukuhum. Allah Azze ve Celle dünyada onlara afiyet verir. Ve onları rızıklandırır diyor. Yani o kulların, Allah'a şirk koşanların, Allah'a çocuk isnat edenlerin bütün bu kötülüklerine rağmen Allah onlara ne yapıyor? İyilikle mukabele ediyor. Ki onlar ne yapıyorlar? Bütün bunlara rağmen kötülükleri işte zamana isnat ettikleri halde, Allah'a çocuk isnat ettikleri halde Allah Azze ve Celle ne yapıyor? onların bedenlerine sıhhat vermekle, afiyet vermekle, hastalarına e, şifa vermekle ve e, bütün yeryüzünün nimetlerini onlara vermekle ne yapıyor? E, onlara e, ihsanda bulunuyor ki bu Allah Allah Azze ve Celle'nin sabır ve ilim sıfatından dolayıdır. Ki bir ihsanından dolayıdır ki Allah Azze ve Celle'ye saburdur. Ee, e, e, günahkar kullarına karşı intikam almakta acele etmeyendir. Ve Allah Azze ve Celle halimdir. İntikam almaya gücü yettiği halde ne yapandır? Onları bağışlayandır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle bu iki e, ismini de burada öğrenmiş olduk kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Rahman ve Rahim sıfatıyla bizleri bağışlasın. Aynen. Halim sıfatıyla bizleri bağışlasın. Aynen. Merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Haklı, hak bilip hakka tazi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil ezzete amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil abim.